bugün adına burada meclis kurulan asr-ı saadet'in güzel annelerinden bir anne olan Nefise binti Kap annemize selam uzaktan yakından bir hatibi dinlemeye değil bizzat Nefize annemizi dinleyip tanıyıp hayatlarına izler taşımak için gelen siz kardeşlerime de selam olsun Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. Allah aramızda selamı yaydırsın. Selam da darus selam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın. Bugün burada 63. programı icra edeceğiz beraberce inşallah. Artık 82'ye doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Allah kemalini de görmeyi bizlere nasip eylesin. Projeyi oluştururken Trakya'nın üç iline, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli hiç düşünmeden ben buraya Ensardan üç isim olmalı demiştim. Sebebi de şuydu, Trakya'nın insanı naif insanlardır, aynen Ensar gibi biraz Ensari ruh lazım buraya, Ensar gibi imanı içselleştirecek İmanı anlayacak ve adı Yesrib olan o coğrafyaları Ensar nasıl Medine kıldıysa Şimdi de biraz olsun Yesrib'in kokusu gelen bu toprakları bir kez daha Medine kılma adına Ensari ruhu bize öğretecek üç, üç isim olsun dedim Onun için Edirne Esat İbni Zürare dedi Tekirdağ, Sümeyra annemiz dedi. Bugün de inşallah burası ne Nesibe annemiz diyecek. Ve o annemizin üzerinden biz kendi dünyamıza bazı mesajları beraberce taşımaya çalışacağız. O ensari ruh öyle bir ruh ki onu bir anlasak. Ensar demek iş varsa varım demek... Ganimet olduğu zaman da ben yokum sen önde ol deyip başkasını nefsine tercih etmek demektir. Ensar demek Medine kılmak için neyi varsa malı, mülkü, sağlığı, sıhhati, ilmi yani Allah ona nimet adına ne vermişse onları Allah adına ve Allah namına dünyada karşılık beklemeden benim ecrim ahirete kalsın. Sadece Rabbim bilsin. Rabbimle benim aramda olsun diyerek, Beklentisiz bir biçimde, Allah adına vermek demek. Ensar demek, Allah ona ne vermişse, Hiç çekinmeden, Bu evlat mıdır? Bu servet midir? Neyse, Neyse, Onu Allah adına, Allah'ın hoşnut olacağı şekilde harcamak demektir. Bugün biz o ruhu kaybettiğimiz için biraz bazı şeyleri tam olarak anlayamıyoruz. Ara ara söylüyoruz ya birbirimize neden Kur'an ayetlerini biz okuyoruz da sahabenin duyduğu heyecanı duyamıyoruz. O ruh yok bizde de onun için eğer biz o ruhu hayatımıza biraz olsun taşıyabilsek Biraz olsun ensarın o güzelliğini, o iman coşkusunu, o iman heyecanını hayatlarımıza aktarabilsek Biz de o Kur'an'dan ve o Kur'an'ın hayattaki dirilmiş hali olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden Biraz daha farklı bir biçimde istifade edeceğiz Onun için aziz kardeşlerim Sahabe-i kiram efendilerimizi anlatmak, onları anlamaya çalışmak, tarihte yaşamış, olmuş, bitmiş bir hadisenin, kahramanlarını sadece anlamak değildir. Eğer böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Evet onlar tarihte yaşadılar, ama tarih üstü mesajlar bırakarak gittiler. Evet onlar tarihte yaşadılar, ama geleceği inşa edecek kodları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların her birinin üzerinde adeta şekillendirerek bize miras bıraktı. Hal böyle olunca biz hangi sahabi efendimiz olursa olsun onun hayatından kendi hayatlarımıza çok önemli izler taşıdığımızın bilincinde o hayatın sayfalarını çevirmeye başlarız. Şimdi biz Hazreti Nesibe diyeceğiz. Kolay değil. Bilmiyorum ne kadar anlatabileceğim. Yürek ister Hazreti Nesibe'yi anlatmak. Yürek ister onu dinleyebilmek. Hazreti Nesibe'yi anladıktan ve anladıktan sonra da nasıl biz yatabiliriz? Başımızı yastığa nasıl rahat koyabiliriz? Onu da bilmiyorum. Çünkü belki de Uykularımızı kaçıracak şeyler söyleyecek Hazreti Nesibe. Evet o bize peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sevilir onu bize gösterecek. Sevginin sadece söz ile olmadığını hayatıyla bize ortaya koyacak. Sadece sevgi boyutuyla da değil işin başka boyutlarıyla da bize öyle şeyler söyleyecek. Öyle örneklikler ortaya koyacak ki biz Hazreti Nesibeden ideal bir anneliği öğreneceğiz aslında bu gece. Anne nasıl olur onu ondan öğreneceğiz. Ev nasıl şekillenir onu ondan öğreneceğiz. Kadın haliyle cihat meydanlarının hakkı nasıl yerine getirilir onu ondan öğreneceğiz. İş başa düşünce... Yaşa bakmadan, kadınlığa bakmadan nasıl kılıcın hakkı ödenir? Onu ondan öğreneceğiz. Nasıl peygamberin sancağı boynu bükük kalmasın diye iş ona düşünce sağına soluna bakmadan meydana atlanır? Ondan öğreneceğiz ve daha nice şeyleri ondan öğreneceğiz. Onun için diyorum ya Hazreti Nesibe'deme kolay değil. Onu anlatmak da zor, anlamak da zor. Ama bizim derdimiz zaten onun hayatından hayatlarımıza izler taşımak ya. İşte o amaçla biz de burada bugün onun adına kurulmuş bir mecliste bu rahmetten istifade etme adına ve bunu da Rabbimizden isteyerek beraberce yola koyulacağız. Bir dua edeceğim. Hepinizin gönülden amin demesini isteyeceğim. Allah hakkıyla bana anlatabilmeyi nasip etsin. Hakkıyla sizlere anlayabilmeyi nasip etsin. Hakkıyla hepimize yaşayabilmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim Nesibe binti kab onun künyesi Ümmü Ümara o künye ile de meşhurdur. Ama Nesibe ismi biraz daha farklı bir anlam farklı bir değer ihtiva eder. Arap dilinde nesepten gelir nesebin anlamı soy demektir nesibe ise soyca asil anlamına gelir Arapların çok güzel bir atasözü vardır her insana isminden nasibi vardır derler onun için isim aslında bir yönüyle o insana edilmiş bir duadır bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam ana babaya evlatlarına Güzel isim koymaları noktasında tavsiyede bulunmuştur. Nesibe soyu güzel olan asil olan aynen ismi gibidir zaten. Ama onu nesibe kılan yani soyca asil kılan kabın kızı olması değildir. Onu soyca asil kılan iman insanı olup imanı içselleştirip İmanı hücrelerine kadar geçirip iki ayağı üzerinde imanı temsil etmesindendir. Yürüyen bir Kur'an gibi yürüyen ayetler gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek dilinden duyduğu her şeyi hayatına taşıma adına hassasiyetiyle o aslında nesibe yani soyu asil olan biri olmuştur. Eğer iman nesibe ile buluşmamış olsaydı o gün o çağda yaşayan binler insandan bir insan olarak yaşayıp ve gidecekti. Ama imanla buluştuğu için kelime-i tevhidi tam anlamıyla anladığı için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesini sadece dil ile söylemeyip Hayatla da bunu ortaya koyduğu için nesibe kabın kızı nesibe olmaktan soyu güzel olan imanı güzel olan heyecanı güzel olan aşkı güzel olan sevdası güzel olan yiğit bir kadın olarak önümüze çıktı. Böyle bir kadın asrı saadette o onun babası kab ibni amr anası Reba binti Abdullah neccar oğullarından neccar oğulları dediğim zaman bilenler bilecektir kimden bahsediyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir yönüyle babasının dayıları olan o aile yani bugün İstanbul'umuzu şereflendiren Ebu Eyyub El Ensari'nin ailesi bizim Edirne'de misafiri olduğumuz Esat İbni Zürare'nin ailesi Bizim Tekirdağ'da misafir olduğumuz Sümeyra anamızın ailesi. Üçünün de aynı aileden olması yan yana anılmaları da ayrıca bir güzellik. O aileyi biz biraz farklı biliyoruz. Allah Resulü ile ayrı bir yakınlıkları var. Doğum tarihi kaç nesibi anamızın? Takriben miladi 573. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan Sadece 2 yaş küçük o. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edip geldiği zaman Nesibe annemiz genç bir kız değil 50 yaşından gün almış bir anne o. O daha Efendimiz gelmeden imanla tanışmış. Esat İbni Zürare onunla aynı aileden ya imanı taşımış Esat o büyük insan o saadetli sahabi Yesrib'e İman Yesrib'e gelince o tanışmış sonra imanın en güzel öğretmeni olan muallimi olan Musab İbni Ümeyr Kur'an muallimi olarak Yesrib'e gelmiş. Musab'ı görünce hayran olmuş muallim bu zaten neden bugün bizim sözlerimiz tesir etmiyor anlıyorsunuz değil mi aslında Musab benim gibi dilden konuşmuyor. Musab'ın hali konuşuyor, Musab'ın özü konuşuyor, Musab'ın gözü konuşuyor, Musab'ın yüreği konuşuyor. Öyle olduğu için de insanlar Musab'ın söylediği her sözden çok farklı bir biçimde etkileniyorlar. Nesib annemiz Musab'ı ilk gördüğü zaman şunu düşünmüş daha sonra dediği için bu bilgiyi biliyoruz. Bu nasıl bir insan Allah aşkına? Eğer bir Kur'an muallimi böyleyse, onun ağzından kelimeler böyle çıkıyorsa, söylediği her söz yürekten çıktığı için, muhatabın yüreğine gidiyorsa, ya Musab'ı yetiştiren Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıldır? O nasıl birisidir ki böyle talebeleri var diye, daha peygamberi görmeden Mus'ab'ın üzerinden peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşık olmuş birisi Hazreti Nesibe. Bir yıl dayanıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ayrılığına görmemiş bizler gibi. Görmemiş ama Efendimiz o gün yaşıyor ve Mekke'de ve Mus'ab bir yıllık Kur'an eğitiminden sonra arkasına 75 tane insan alarak... Mekke'ye doğru yürüyor dikkat buyurun 73 tane erkek 2 tane hanım vardır o kafile içerisinde o iki hanımdan bir tanesi o da Nesib gibi yine bir aşk insanı olan ve o günde 9 aylık hamile olmasına rağmen ben Resulullah'la buluşmam lazım deyip o haliyle yola revan olan yolun bir yerinde de çocuğunu doğuran Esma binti Amr Diğeri de elli küsür yaşlarında olan Hazreti Nesibe. Yetmiş üç erkek, iki kadın. Mekke'ye doğru gidiyorlar. Aylardan zilhiccedir. Akabe denilen yerde Resulullah'la buluşacak o kutlu kafile. Mekke'ye yaklaştıkları bir yerde Musab onlara diyor ki siz varacağınız yeri biliyorsunuz. Ben sizinle görünmemem lazım. Mekkeliler beni sizlerle görmemeliler. Siz Akabe'ye gidin ben başka bir yoldan Resulullah'a kavuşacağım. Sizin geldiğinize haber vereceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sözleşilen tarihte sizi görmeye gelecek. Başka bir yoldan Musab İbn Ümeyir o büyük insan. O dağ onu nasıl anlatsak bilmiyorum ki zor işlerin adamı Musab İbni Ümeyir. Arka bir yoldan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Bir yıl boyunca görmemiş Efendimiz. O da Efendimiz'i bir yıldır görmemiş. Sarılıyorlar birbirlerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle onda hasret gideriyor. Gözyaşları sel oluyor. İkisi de siliyor. Sonra soruyor Efendimiz. Musaf diyor. Ne var ne yok Yesrib'de. Mus'ab gözünden yaşı sinerken yüzünde tebessüm vardır. Ya Resulallah diyor. Yesrib öyle oldu ki her eve iman girdi. Yesrib'te imanın girmediği hiçbir ev kalmadı diyor. Efendimiz öyle bir duygulanıyor ki. O anda Efendimizin gözünden yaş süzülürken Mus'ab diyor. Desene Allah senin elinle Yesrib'in her evine imanı sokmuş. Desene sen Mus'ab İbni Ümeyr değilsin bundan sonra. Mus'ab'ul hayırsın. Hayırlı Mus'ab'sın. Allah senin elinle hayrı Yesrib'e sokmuş. O müjdeyi alıyor Efendimiz. Dönüp geliyor akşamüstü. Hazret Abbas'la beraber amcası. O gün daha Müslüman değil. Onunla beraber Akabe'de sözleşilen yere geliyorlar. Orada biat ediliyor. El üstüne el konuyor. İki tane hanım da Resulullah'ın elinin üzerine el koymadan ama uzaktan biat ederek orada söz veriyorlar. Resulullah'ın davasına sahip çıkacaklarına dair. O andan sonra geri dönüp geliyorlar. Gelirken yolda Nesib-i Anamızın Mus bir konuşması var dedim ya Musab'ın üzerinden Resulullah'ı tanıyor o bilgiyi oradan alıyoruz nedir o konuşması biliyor musunuz Resulullah'ı bir yıldır görmenin hasretiyle yanıyor gördüğü anda hayal kırıklığına uğramıyor nesib Anamız gördüğü anda neyse aşkı bir sebin oluyor ve dönüp Mus'ab'a diyor ki Mus'ab diyor sen Resulullah'ı anlattın ama Vallahi senin anlattığın gibi değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Senin anlattığından daha da öte bir şey ve o anda ellerini açıyor Bakın duaya ve o duadan ne olur bugünün dünyasına taşıyın taşıyacağınızı Allah'ım diyor kalbimde Resulullah'ın sevgisine dair ne varsa o sevgiyi daha da ziyadeleştir. Daha da fazlalaştır diyerek o sevginin fazlalaşması için dua, dua yakarıyor. Neden peki? Seven bir insan Allah'ın sevgimi ziyadeleştir diye bir duada bulunmasının bir hikmeti olması gerek değil mi? Hikmetini ben size söyleyeyim. Seviyoruz bazen. Kur'an'la... Namazla efendimizle sahabeyle tanışıyoruz. Ama biraz vakit ilerledikçe 5 sene 10 sene biraz ileriye doğru gittikçe yavaş yavaş yavaş yavaş heyecanımızın azaldığını görüyoruz. İlk namaza başladığımız günkü heyecanla 20 senedir namaz kılıyoruz. 20. senedeki heyecanımız aynı değil. Biraz heyecan yorgunluğu yaşıyoruz. Bugün Kur'an'dan bir ayet okuyoruz. Heyecanımız artıyor. Farklı bir iman seviyesi kazanıyoruz. Ama vakit ilerledikçe biraz farklı bir noktaya gelince ömür. Bakıyoruz ki yavaş yavaş aşağıya doğru bir iniş var. İşte ne siba anamız aslında o hale girmemek için dua istiyor. Onun Allah'ım yüreğimde sevgi adına ne varsa... Onu ziyadeleştir demesi sevgide istikamet ve istikrar duasıdır. Allah'ım bugün nasılsa yarın benim canımı alacaksan da öyle. Bana ömür verdin yaşım 80 oldu yaşım 90 oldu yaşım yüze merdiven dayadı. 18 yaşındaki bir delikanlının ya da bir gencin imanı nasılsa Yüz yaşında da olsam benim imanım onunki kadar taptaze olsun demektir. Allah aşkına ben susayım siz söyleyin. Eğer öyle olmasaydı Eba Eyyub El Ensari Allah senden ebeden razı olsun ey büyük insan. Öyle olmasaydı 93 yaşında hangi güç Eba Eyyub El Ensari'yi İstanbul'a getirirdi ta Medine'den Eğer öyle olmasaydı Sakın demeyin ki bu iş erkek işi Size bir kadın söyleyeceğim 86 yaşında ümmü haram Ta Kıbrıs'a nasıl gelebilirdi Bize yol öğretiyor yolun rehberi Nesib anamız Dua edin diyor Peygamber sevgisi sevdası Sadece bir vefa değildir Ayağınıza ferdir, dilinize ferdir, dertlerinize dermandır, imanınıza azıktır, heyecanınıza heyecandır, aşkınıza aşktır, sevdanıza sevdadır. Eğer varsa peygamber sevgisi Kur'an'ın istediği gibi yaşın 10 olur ne yazar, 100 olur ne yazar, aynı heyecanı son güne kadar devam ettirirsin. Nesib aldı alacağını duayı yaptı artık hangi ruh haliyle yaptıysa Allah o duaya icabet edecek nasıl icabet ettiğini şimdi göreceğiz varıyor geliyor Medine'ye artık o bir annedir bir de muallimedir o bir annedir bir de dava adamıdır o bir annedir bir eştir bir de İslam adına gayret gösteren Risalet davasının bir mensubudur. Mus'ab'dan öğrendiğini Esat'tan öğrendiğini Akabe bir adında Allah Resulü aleyhissalatü vesselama uzattığı elden öğrendiği sorumlulukla iman tohumu ekmeye çalışacak Yesrib'in sokaklarına. İki tane kardeşini imana taşıyacak Abdullah İbni Kab Abdurrahman İbni Kab. Biri Bedrin gazisi, biri ilerleyen dönemlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle onlarca gazveye katılacak olan yiğit bir insan. Onun kocası Nesibi anamızın, Zeyd ibn Asım. Allah o evlilikten iki tane delikanlı vermiş ona. İki tane delikanlı ki Kur'an'ın ifadesiyle tam racül, tam ricalden... Yani yiğit oğlu yiğit iki tane. Biri Abdullah, biri Habib. Onun daha sonradan bir evliliği daha olacak. Zeyd İbni Asım'ın arkasından. O evlilikten de Allah Temim isminde bir oğlan verecek. Havle isminde bir kız verecek. Onların soyu öylece devam edecek. Ama Mus'ab'dan öğrendiği iman hakikatlerini Medine'ye taşıdığı zaman evinde iki tane delikanlı var. Abdullah İbni Zeyd ve Habib ibn Zeyd. Ne yapıyor analar biliyor musunuz Nesib anamız? Öğrendiği hakikatleri. Resulullah onlara bir şey öğretmiş. Suffanın şubesini evlerinizde açın demiş. Suffa biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine'de Mescid-i Nebevi'nin arkasında kurduğu mektep. O mektebin birer şubesi evde açılsın diyor Efendimiz. Var mı evlerinizde suffanın şübesi soruyorum size Aslında var ama neresi olduğunu bilmiyoruz Nesibe anamız diğer analar gibi bunu da bize öğretiyor Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır Ve sofra başında muhabbet ile konuşulan meseleler çocukları şekillendiriyor Nesibe anamız o sofra başında konuştuğu meselelerle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın aşkını sevdasını yani yüreğindeki o derin sevdayı çocuklarının yüreğine de ekiyor. O günlerde 16-17 yaşlarında olan büyük oğul Abdullah 13-14 yaşlarında olan küçük Habib analarının terbiyesiyle peygamber aşkı ve sevdası ile bambaşka bir kıvama geliyorlar ve böyle bir ailenin yetişmesi adım adım ilerlerken efendimiz Aleyhisselat ve selam Medine'ye hicret ediyor. Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Mektep inşa ediliyor. 2 yıllık süreç mescitten evlere taşınan o güzel mesajlarla şekilleniyor. Hicretin ikinci yılı aylardan Ramazan olduğu bir devrede Bilal'in sesi Bedir için asker istediği anda duyuluyor. Anında eve varıyor. Nesib anamız. Hadi diyor. Bilal sizi çağırıyor diyor. Oğlu Abdullah'ı ve 13 yaşında dikkat buyurun. Diğer küçük oğlu Habib'i Bedre katılsınlar diye Allah Resulü'nün istediği ordugaha doğru gönderiyor. Orada ordugah toplanıyor. Efendimiz yaşı. 15'in altında olanları ayırıyor. Abdullah diyor büyük oğlana sen bizimle berabersin. Habib diyor sen annenle berabersin. Habibi ayırdığı anda 13 yaşındaki bir çocuk. Anadan peygamber aşkını öğrendiği için gözyaşı döküyor orada. Ya Allah diyor niçin ben değil? Sen diyor bir dahaki sefere ve onu geri gönderiyor. Abdullah Nesibe anamızın o güzel evladı Bedrin meydanına geliyor. 313 insandan biri olarak Bedir'de Allah Resulü ve vesselam'ın arkasında kılıç kullanıyor. Efendimizin memnun ediyor attığı adımlarla savaş Müslümanların lehine neticeleniyor. Efendimiz Abdullah'ın yaptığından memnundur. Abdullah'ı ganimetlerin muhafız memuru olarak atıyor. O görevi de yüzünün akıyla yerine getiriyor. Ve İslam ordusu Bedir'den geri geliyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Bedir'in müjdesini vermesi için gönderdiği bir sahabi, Bedir'in müjdesini Medine sokaklarında duyurmaya başladığı zaman, Nesibe anamızın heyecanı, sevinci, saadeti bir başkadır. O günden hicretin üçüncü yılına, yani Uhud'un olacağı ana kadar hep Bedir konuşulacak, Bedir'den bahsedilecek, Bedir ashabı dillendirilecek. Hicretin üçüncü yılı aylardan Şevval'dir. Şevval ayının ilk günleri Mekke tarafı 3000 bin kişilik bir orduyla geliyor Medine'ye doğru. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanları cihad için teşvik ediyor. O anda Nesibe anamız da evinde. Ve evinde yine 3 tane canından parçayı Uhud'un meydanına doğru gönderiyor. Kocası Zeyd'i, oğlu Abdullah'ı, küçük oğlu Habib'i. Habib gidecek yine Efendimiz geri gönderecek. Çünkü Efendimiz 15'in altındakileri cihada almıyor. Ama onları gönderirken Nesibe annemizin söylediği söz... Hepimize örnek olabilecek bir sözdür Bakın ne diyerek gönderiyor Söz şudur adeta Nesib Anamızın dilinde Ey evlatlarım ve ey hayat arkadaşım Uhud'un meydanında Resulullah'ın yanında olacaksınız Ve onu korumak adına elinizden gelen ne ise onu ortaya koyacaksınız eğer siz sağ salim gelir de Resulullah'a bir şey olursa onun başına bir şey gelirse bilmiyorum evde artık nasıl konuşuruz gidin siz ölün ama Resulullah'a bir şey olmasın aynen Sümeyra anamızın dilinde bu söz vardır canından iki parçayı Muavviz ve Muaz'ı Uhud'a gönderirken Aynen diğer sahabi annelerimizin dilinde de bu söz vardır. O gün Nesibe anamız da aynı sözü söyleyecektir. Varın gidin siz ölün ama Resulullah'a bir şey olmasın. Varacaklar. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam 700 askeri konuşlandıracak. 50 tane okçuyu bizim okçular tepesi dediğimiz... Aynen geçidinin üzerine konacak, koyduracak ve onlara talimat verecek. Savaş başlayacağı anlarda, Nesib anamız evde. Evde otururken aklına şöyle bir şey geliyor. Ben diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Akabede biat ettim, söz verdim. Risaletin davasına sahip çıkacağım diye söz verdim. E şimdi Resulullah, Uhud'un meydanında savaş halinde müşriklerle savaşacak ben ise evde mi oturacağım diyecek bir kadın ama sorumluluk bu işte zaten İslam'ın anası bu zaten ben ne yapabilirim ki demiyor ne diyor biliyor musunuz eğer ben kılıç kullanamasam bile askerlere su ikram ederim yaralanırlar onları tedavi etmek için bir şeyler yaparım. Evde oturup elimi kolumu bağlayacağına ben Uhud'un meydanına varmalıyım diyerek Uhud'un meydanına doğru geliyor. Yanında birkaç kırbasu, biraz da bez alıyor. Yaralıları tedavi etmek için Uhud'a doğru geliyor. O Uhud'a gelirken Uhud'un ilk merhalesidir. Yani orada bir Bedir yaşanmaktadır. Müslümanlar Mekke müşriklerini katmışlar önlerine neredeyse onları Uhud'un dışına doğru sürükleyecekler o anda o tabloyu seyredince seviniyor biraz daha Uhud'un yamaçlarına doğru geliyor tam o anda okçular yerini terk edince o gün karşı tarafta olan süvari birliğinin komutanı Halid İbni Velid daha Müslüman değil ileride olacak o da oranın boşaltıldığını görünce 200 süvariyle Müslümanları arkadan kuşatmak için seferber olunca savaşın bir anda rengi değişiyor. Ve o anda bir dağ olan Hamza yıkılıyor. O anda bir dağ olan Abdullah İbni Caş lime lime doğranıyor. O anda Enes'in amcası Enes bin Nadır Bedrin meydan Uhud'un meydanında affedersiniz yere düşüyor. Ve o anda Nesibe anamızın da gördüğü bir noktada İbni Kami'a denen zalim bir adam Elindeki kılıcı ile Mus'ab'ı adeta doğuruyor Her bir kılıç darbesini Mus'ab'ın başına indirdiği zaman Nesibe bir ah ediyor Sanki onun başına iner gibi Her bir kılıç darbesi Nesibe'nin yüreğine iner gibi Ah ah ederek o anı izliyor, artık bir noktaya geliyor, dayanamıyor, elindeki suyu atıyor, bezleri atıyor, kadınlığına takılmadan, karşıdaki düşmanın gücüne büyüklüğüne takılmadan İbn Kamia'nın karşısına çıkmak için harekete geçiyor. İbn Kamia nasıl biri biliyor musunuz? Oğlu Abdullah İbn Zeyd bize tarif ediyor. Adam adam değil diyor. Tam bir hurma ağacı. Hurma ağacı gibi öyle birini devirmek de zor diyor. Bize öyle tarif ediyor. Ama Nesib anamız imanı hidayeti Musab'ın elinden aldığı için o anlara dayanamıyor. Ve o anda elindekileri atarak İbni Kami'a'nın karşısına çıkmak istiyor. O anda Musab devriliyor Musab devrilirken Uhud'un meydanında sancak devriliyor Sancak yerde kalmamalı deyip Ali koşuyor Sancağa yetişiyor Nesibe koşuyor Musab'ın elindeki kılıcı alıyor Müslümanlar ne demek biliyorsunuz değil mi? Asrı saadet bu işte Biri yorulur biri yaralanır biri düşerse Seyretme diyor aslında bu tablo bize. Sancak birinin elindeydi. O düşürdü. Şimdi sıra sende. Al sen aynen onun gibi o sancağı taşı. Ali Uhud'un meydanında onu bize öğretiyor. Mus'ab'ın düşürdüğü sancak benim elimde diyor. Nesib'e de bize onu öğretiyor. Mus'ab'ın düşürmek zorunda kaldığı kılıç benim elimde diyor. Artık o andan sonra nesibe vardır sahnede. O andan sonra nesibeyi tarih yazacak Uhud'un meydanında. İman ettiğimiz peygamberimiz daha sonra Uhud'u bize anlatırken nasıl anlatacak biliyor musunuz? O gün diyecek önümde nesibe vardı sağımda nesibe vardı solumda nesibe vardı arkamda nesibe vardı nereye döndümse nesibe oradaydı. İşte nesi ve budur zaten Uhudun meydanında, asli işi su vermekken iş başa düşünce ne yaşına ne başına takılmadan Allah adına ve Allah namına o meydanda kılıç sallanacaksa ben sallamalıyım diyen bir İslam annesi olarak nesi ve anamız Uhudun meydanında o anda anne ile çocuğun yani Abdullah Zeydin Abdullah İbni Zeyd'in yolları kesişiyor şöyle bir bakıyor oğluna oğlum diyor görüyorsun hali koşalım Resulullah'ı bulalım ve onun önünde savaşalım biz ölelim ama ona bir şey olmasın biz ölsek ne yazar ama o yaşamalı çünkü bu ümmetin bu dinin ona ihtiyacı var. Ve başlıyorlar ana oğul Uhud'un meydanında Resulullah'ı aramaya. Arıyorlar arıyorlar Uhud'un yamaçlarında buluyorlar. Hani Efendimizi, Efendimiz'in sığındığı bir mağara var ya gidenler bilir oranın yakınlarında. O anda Nesibe anamızın söylediği sözcüğü bir baktım diyor Resulullah'ın etrafında sadece 12 insan vardı. İki de onlar olacak on dört. İslam ordusu darmadan Ve o anda Nesib anamız elinde Musab'ın kılıcı Resulullah'ı savunma adına adeta bir aslan gibi Efendimiz'in önünde etten bir kalkan oluşturmuştur. Tam on üç yerinden yaralanacak o gün. İlerleyen yıllarda torunları Medine'nin genç Müslümanları. Ziyarete gidecekler Nesibu anamızı. Ana diyecekler hele bize bir Uhud'u anlat. Uhud'u ben size nasıl anlatayım diyecek. Şöyle açacak omzunu omzunun şurasında bir el girecek kadar bir çukur oluşmuş yediği bir kılıç darbesiyle. Uhud benim buramda diyecek ve ondan sonra anlatabileceklerini anlatacak. Ama onun anlatmadığını Uhud'un meydanında şahit olan başka sahabiler bize anlatacaklar Bir aslan gibi Resulullah'ın önünde Gelenleri püskürtme adına gayret ederken Bir kılıç darbesi yiyecek oğlu Öyle ki kanlar içinde kalacak Bir ana o O anda oğlunun o halini görünce yüreği biraz yanacak Hemen belindeki kuşağı çıkaracak Oğlunu saracak o yarasını Oğlum diyecek Bugün şu an durma zamanı değil Şimdi Resulullah'ın yanında ölme zamanı Şimdi öleceğiz diyecek Bizi burada hiçbir şey durduramaz deyip O yaralı halinde Oğlunu tekrardan Resulullah'ı koruması adına Savaşın meydanına gönderecek Resulullah görüyor bunları Görüyor bir ara yorgun düşmüş Abdullah İbni Zeyd diyecek ki Abdullah'a senin ananın yaptığı var ya ananın yaptığı. Vallahi Uhud'un meydanında falanca falanca falancanın yaptığından daha Ali daha yüce, daha güzel bir ameldir. Bu müjdeyi vereyim mi diyecek anne, anneme Abdullah İbni Zeyd ver diyecek koşacak Ana diyecek Resulullah biraz önce senin için şöyle şöyle dedi. Dedi ki senin ananın yaptığı falanın falanın falanın yaptığından daha ali daha yücedir. Bunu Resulullah mı dedi diyecek. Evet diyecek. Bir boşluk bulacak o ortamda. Koşacak Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah diyecek sen biraz önce böyle bir şey demişsin. Tek bir isteğim var bir istek. Nedir ey nesibe diyecek? Dua et de Allah cennette beni sana komşu etsin. Allah'ım diyecek Uhud'un meydanında kan revan halinde peygamberimiz. Ellerini açmış ve orada nesibenin talebinin üzerine şu duayı yapıyor. Allah'ım sen nesibeyi ve onun ehli beytini cennette bana komşu eyle. Böyle bir duayı duyunca Nesibe anamız ne diyecek? Ya Resulallah başıma ne gelirse gelsin vallahi artık am yemem. Başıma ne gelirse gelsin bu duayı aldım ya senden artık benim için düğün bayramdır diyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Uhud'un her anında Nesibe'nin o yaptığı halden böyle memnun olacak. Yaralanacak 13 yerden tam bir yıl o yaralarıyla uğraşacak ve o bir yıl içerisinde Efendimiz ve vesselam kaç kez Nesib Anamızı ziyarete gidecek. Onu ziyaret ederek onun iyileşmesi için ona dualarda bulunacak. O ziyaretler sırasında mı yoksa başka zamanlarda mı bilmiyoruz. Bazı hatıralar yaşamışlar Nesibe annemizle Efendimiz aleyhissalatü vesselam mesela onlardan bir tanesi bir gün Efendimiz onu ziyarete gittiği zaman o da Efendimiz için güzel bir et suyuyla özel bir yemek yapmış. Arpa ekmeği yapmış orada sofra kurulmuş Resulullah'ın huzuruna Efendimiz o sofrayı görünce teşekkür etmiş evin sahibine ama Nesip anamızı da davet etmiş gel demiş Nesibe beraber yiyelim. Ya Resulallah demiş ben oruçluyum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da demiş ki oruçlunun yanında nafile oruç bu biliyorsunuz. Oruçlunun yanında yemek yenildiği zaman o oruçlu sabrederse melekler o yemek yiyen yemeğini bitirene kadar o oruçluya rahmet ederler. Ya Resulallah diyecek bu müjde sadece bana mı herkese mi? Herkese o zaman herkes duymalı deyip o hadisi bize öyle rivayet edecek. Başka bir güne ait bir tabloyu anlatıyor bize. Gelmiş Efendimiz o haneye oturmuş baba tarafından akraba olduğu için Resulullah öyle evlere çok sık gider gelir şöyle bir soru sormuş bakın hanımlara da örnek olsun bu söyleyeceğim ya Resulallah demiş Nesib Kur'an sanki bizi biraz dikkate almıyor gibi okuduğumuz her ayet erkeklerden bahsediyor hiç bizden bahseden ayet görmedim diyor Niye Kur'an hep erkek hep, hep erkek deyip duruyor? Aleyhselat ve selam efendimiz hiçbir şey söylemiyor. Sadece tebessüm ediyor. O haneden çıkıyor. O haneden çıkıp Mescid-i Nebevi'ye varır varmaz Cibril Emin Muhammedul Emine Ahsap suresinin 35. ayetini getiriyor. Ayeti efendimiz aleyhisselat ve selam Cibril Eminden aldıktan sonra Nesibe anamızı çağırtıyor. Sen diyor bana ne sormuştun? O soruyu tekrar ediyor. Dinle diyor ve 35. ayeti Ahsap suresinin okuyor. Eve gidince bir açın okuyun Allah aşkına. 10 sınıf sayıyor ayet orada. Müslümanlar, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Mümin erkekler, Mümin kadınlar. ibadete devam eden erkekler, ibadete devam eden kadınlar. Allah'tan haşyet duyan erkekler, Allah'tan haşyet duyan kadınlar. Doğru sözlü erkekler, doğru sözlü kadınlar. ırzarını koruyan erkekler, ırzarını koruyan kadınlar. Zikir eden erkekler, zikir eden kadınlar. Tam 10 sınıf. Aslında Kur'an böyle bir şey söylemiyor. Çünkü orada erkek sihasıyla anlatsa bile o kadın erkek herkes içindir. Ama değil mi ki sen böyle dedin? Sema'nın kapıları açıldı. Ve Allah senin sözüne böyle icabet etti. Bir ayet indirdi. ahsap suresinin 35. ayetinde 10 sınıf sayarak kadınlarla erkeklerin... Yarın Allah'ın rahmetini ve mağfiretini hak etmede eşit olduklarını beyan etti. Nesibe ana böyle bir ana. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın terbiyesinde geçiyor günleri. Hicretin 6. yılı Efendimiz 1400 sahabi ile Hudeybiye umresi için yola çıkacak. 1400 erkek değil 1400 sahabi ama. Sadece dört tane kadın var. O dört tane kadın da kadınların aslında bir yönüyle medarı iftikarı iftiharı Medine'de. Çünkü onlar çok farklı. Farklı oldukları için her tabloda Resulullah'la beraber olmalılar. Kim o dört tane kadın? Birisi analarımızdan yani Hücre-i Saadet'in sultanlarından biri olan dirayet kahramanı Ümmü Seleme anamız. Biri Medine Medine'de kadınların sözcüsü Esma binti Yezid. Biri Akabe biatına katılan dokuz aylık hamile olarak katılan Esma binti Amr. Dördüncüsü de Nesiba anamız. Dört kadın da o 1400'ün içerisinde Hudeybi'ye doğru yola çıkıyorlar. Nasıl çıkıyorlar? Hac yapacaklar umre yapacaklar ihramlarını giymişler üzerlerinde kılıç namına hiçbir şey yok kurbanlık develer yanında Medine'nin dışına doğru yürüyorlar o anda Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah ihramla gidiyoruz ama yanında da kılıçlarımız yok hiç değilse birer tane kılıçlarımızı alsak yanımıza çünkü Mekkelilerin ne yapacağı belli olmaz Efendimiz tamam diyor Hazreti Ömer'in fikrini kabul ederek tekrardan o 1400 kişi geriye dönüyor ve erkekler birer tane kılıç ihramlarının üzerlerine bağlıyorlar. Biliyorsunuz ihramlının silah kuşanması caizdir. Kullanması değil ama kuşanması caizdir. Silahlarını yani kılıçlarını kuşanıyorlar. Nesip adamız ne yapıyor? Aslında o bir kadın eve dönmüş ya evdeki en büyük bıçağı almış o da sinesine sine saklamış demiş ki ne olur ne olmaz madem Resulullah silahınızı alın dedi bakarsın Hudeybiye'de de iş başa düşer en azından benim de sakladığım bir bıçağım olsun ki onunla savunayım Risalet davasını deyip o bıçağı sinesinde saklar ta gidip gelene kadar aradan iki yıl geçer hicretin sekizinci yılı 10 bin kişiyle Mekken'in fetih adına ve Vesselam Efendimiz o topraklara gidince nesibi anamız da oradadır. Mekken'in fetihinden sonra Huneyne gidilecek Huneyne'de oradadır. Hatta Huneyne'de İslam ordusu bir aralık dağılınca Huneyne'nin meydanında aynen nesibi anamız. Uhud'un meydanındaki gibidir. Yine orada Allah adına ve Allah namına Resulullah'ı savunma adına gayret halindedir. Hicretin 10. yılı analara örnek olabilecek bir tablo aktaracağım şimdi. Yürek dayanır mı buna bilmiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yemâmede müseylemetül kezzap diye bilinen yalancı peygambere bir davet mektubu gönderecek. Bu mektubu kim götürür diyor Efendimiz Aleyhisselatu vesselam. O gün 20 küsur yaşlarında gencecik bir delikanlı Nesib anamızın ikinci oğlu. Habib ben ya Resulallah diyor. Götürebilir misin diyor evet diyor. Efendimiz mektubu ona veriyor. Alıyor götürüyor. Müseylemetül Kezzab peygamberlik iddiasında bulunan bir yalancıdır. Asıl ismi başka da ona Müseyleme diyen Resulullah'tır. Müseyleme ne demek biliyor musunuz? Müslümancık demek. Müslümanlıktan iz var üstünde ama Müslüman değil. Onun için Efendimiz ona Müslümancık diyor. Müseylemenin karşısında duruyor o yiğit insan. Kimsin diyor sen? Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sana gönderdiği elçiyim diyor. Muhammed Allah'ın elçisi mi diyor? Ben şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir diyor. Müseylem'e diyor ki peki ben de Allah'ın elçisi miyim? Ne diyor Habib biliyor musunuz? Benim kulaklarım seni duymuyor diyor. Biraz önce duydum diyor sana sordum cevap verdin. Muhammed Allah'ın elçisi midir? Ben şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Peki ben Allah'ın elçisi miyim? Benim kulağım seni duymuyor diyor. Nedir derdi Habib İbni Zeydin anlıyor musunuz? Aslında duymayan kulağı değil. Onun kulağı hakikatten başka bir şey duymuyor. Buna Arap dilinde tevriye denir. Bir sanattır bu. Haşa yalan değil. Orada bir tevriye var. Bir hakikati ifade ediyor. Benim kulağım batıla kapalı. Hak ve hakikat adına ne konuşursan bu kulaklar duyar ama batıl adına yalan adına ne konuşursan bu kulaklar duymaz diyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Müseleme? Her soru sorduğunda benim kulaklarım duymuyor dediğinde Habib'in bir organını canlı canlı kesiyor. Bir elini kesiyor soruyu tekrar ediyor. Aynı cevap alınca. İkinci elini kesiyor soruyu tekrar ediyor aynı cevabı alınca kulağını kesiyor soruyu tekrar ediyor aynı cevabı alınca burnunu kesiyor şehit edene kadar diri diri organlarını birer birer kesiyor ve Habib İbni Zeyd böyle bir istikametle o yalancı peygamberin karşısında durarak şehadet şerbetini içiyor. Haber geliyor Medine'ye Anaya haber getirecekler Birileri diyor ki Madem diyeceksiniz Habib'in Şehit olduğunu anası Nesibe'ye Bari nasıl şehit olduğunu anlatmayın ona Ama Nesibe'yi duyanlar Nesibe'yi tanıyanlar diyorlar ki Hayır diyorlar anlatın O İslam'ın anasıdır O böyle şeyden asla üzülmez Bilakis sevinir Anlatın ki o nasıl bir aşk kahramanı, nasıl bir sevda kahramanı, onun anasıdır öylece öğrensin. Anlatıyorlar. Nesib anamız bir anadır. Gözünden şöyle bir yaş akıyor. Akarken de şunu diyor. Deseniz de benim oğlum bu çağın Yahyası olmuş. Deseniz de benim oğlum bu çağın Yahyası olmuş diyor. Sonra açıyor ellerini. Allah'ım diyor. En büyük şeref bir şehide ana olmaktı. Sen beni de bir şehidin anası kıldın. Sen beni böyle bir şerefe nail ettiğin için sana sonsuz hamdler olsun diyor. Nesibe anamız sonrasında diyor ki oğlum oğlunun ruhaniyetine üzülme. Göreceksin ki anan o yalancı peygamberden senin intikamını alacak. Senin kanını onun yanına bırakmayacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ondan ve ailesinden razı ve memnun olarak vefat edecek. Hazreti Ebubekir Bekir halife olacak. İlk biat edenlerden biri onların ailesi olacak. Hazreti Ebubekir Bekir Halid İbni Velid'in komutasında Yemame'ye yalancı peygamber olan Müseyleme'nin karşısına İslam ordusunu gönderdiği zaman... Her evde hareketlilik vardır da iki evdeki hareketlilik biraz farklıdır. O iki evlerden birisi kimin evidir biliyor musunuz? Hazreti Hamza'nın katili olan Vahşi'nin evidir. Biri de Nesibe'nin evidir. Nesibe'nin evindeki hareketlilik Nesibe diyor ki ben katılacağım. Ve müseylemeden bizzat oğlumun bedelini ben alacağım diyor. Ama Vahşi'deki hareketlilik şudur. Yıllardır Uhud'dan sonra Hamza'yı devirdiği mızrağı evinde saklamış. O gün İslam askerleri Yemame'ye doğru yürüyeceği anda varmış o mızrağı sakladığı yerden çıkarmış. Ve amacı şu demiş ki kendi kendine ben bu mızrakla İslam'dan önce İslam'ın en hayırlısını öldürdüm. Şimdi İslam'dan sonra... İslam'ın en şerlisini öldüreceğim. Vahşinin amacı bu. Almış mızrağı askerlerin içinde. Nesibi da almış büyük oğlu Abdullah İbni Zeyd'i askerlerin içerisinde. Savaş başlamış. Çok çetin bir savaş. İşin bidayeti bir Uhud gibi Müslümanlar darmadağın olmuş. Sıkıntılı bir süreç var o anda. Nesibi anamız İslam ordusunun dağıldığını görünce, Bir taşın üzerine çıkıyor. Ve o anda, Müslümanları teşvik edici bazı cümleler söylüyor. İslam ordusu biraz toparlanınca, Hadikatül Mevt denilen, Ölüm bahçesi denilen bir yerde, İslam ordusu, Müseylemenin ordusunu çembere alıyor. O anda, Abdullah İbni Zeyd, işte şurada diyor Allah'ın düşmanı yalancı peygamber orada diyor nesibe yetiş diyor onu öldür kardeşinin ondan öcünü ondan intikamını al diyor ama orada da bekleyen başka biri vahşidir vahşi ustaca orada mızrağı atıyor ve müseylemeyi yere seriyor. Yere sererken vahşinin o andaki tavrı çok farklıdır. Secdeye kapanıyor. Hazreti Hamza'nın katili olup yıllar yılı Allah Resulü'nün aşkının hüznünü yüreğinde taşıyıp sonra Medine'ye geldiği zaman Efendimiz ona şunu demiş bir merhamet gereği aslında. Vahşi demiş fazla gözüme gözükme seni her görünce Hamza'yı hatırlarım. Sana tam anlamıyla görevimi yerine getiremem. Tamam demiş ya Rasulallah. Hep efendimizi bir direğin arkasından izlemiş Acaba bir gün olur da Çıkabilirsin deyip bana izin verir mi diye Umut beslemiş içinde Ama efendimiz ona o müjdeyi vermeden vefat etmiş Yemamenin meydanında Hamza'yı öldürdüğü mızrağı Müseylemeye sapladığı anda secdeye kapanıyor Ya Allah diyor Yıllar yılı bana görünme dedin ben günahımın kefaretini ödedim. Artık gözükebilir miyim diyor. Bilmiyoruz Efendimiz ona ne demiş. Ama o anki sözü budur. O anda Nesip Anamız da yine ellerini açacak. Vahşinin müseylemeyi öldürmesinden dolayı sevinç duyacak. Allah'ım diyecek. Oğlum Habib'in kanını yerde bırakmadın ya. Bu yalancı peygamberi. Yalancı peygamberin öldüğünü gözlerimle gördüm ya diyecek ve Allah'a hamdını orada da ifade edecek. Dönüp gelecek Medine'deki hayatı bilemiyoruz bir yıllık bir hayat. Sadece bir şey söyleyeyim sonra asıl söyleyeceğime sözü yaslayayım. Hazreti Ömer'in hilafet günleridir. Büyük ihtimalle Kadisiyeden çok ciddi ganimetler gelmiştir Medine'ye. Bütün paylar dağıtılmıştır. Şöyle altın işlemeli, Bakanların hayran olduğu bir elbise de, Halife Hazreti Ömer'in payına düşmüştür. Hazreti Ömer o elbiseyi kaldırmıştır. Ben bunu birine hediye edeceğim demiştir. Cemaat orada, Herhalde kızına, Hafsa anamıza, Başkası yok yok etse etse bunu, Herhalde hanımı, Hazreti Ali'nin kızı hanımı Hazreti Ali'nin kızıdır Ümmü Gülsüm'e hediye edecek diye kendi aralarında görüş beyan ediyorlar. Ama ikisi de değil. Ne diyor Hazreti Ömer bu elbiseyi alın Ümmü Ümare'ye gönderin. Ümmü Ümare ne anamız neden? Gerekçesini de söylüyor. Vallahi ben şu kulaklarımla duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki. Uhud günü önümde nesibe vardı arkamda nesibe vardı sağımda nesibe vardı solumda nesibe vardı. O gün Resulullah'ın etrafında dört dönen nesibeye bu elbise yakışır vefaya vefa gerekir. O nasıl Resulullah'a vefalı davrandıysa ben de vefalı davranmalıyım deyip o elbiseyi ona göndeririz. O yıllarda da vefat ettiği söylenir. Hicretin 13. yılında Medine'de ve Bakı kabristanlığına defnedilir. Allah ondan da onun kocası olan Zeyd İbni Asım'dan da onun iki oğlu olan Abdullah İbni Zeyd ve Habib İbni Zeyd'den de ve adını burada andığım diğer sahabi efendilerimizden de ebeden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim. Sabrılarınızı fazla zorlamaya niyetim yok az söz ile çok şeyler alabiliriz ben bu güzel insanların bu güzel topluluğun öyle olduğuna inanıyorum Sümeyra anamız nasıl bize analık adına birçok şey söylediyse Hatice anamız Ayşe anamız yani asr Saadet'in bütün anaları söylediyse Nesibe anamız da çok şey söyledi ama ben dikkatlerinizi biraz farklı bir noktaya çekerek bazı mesajları vermek istiyorum. Allah aşkına niçin yaşadığımız şu asırda Musab gibi muallimler, Nesibe gibi anneler, Zeyd gibi babalar, Abdullah gibi abiler, Habib gibi kardeşler hayatımızda yok. Niye yok? Şunu mu diyorsunuz bana hocam diyorsunuz. Keşke biz de bir miladi altıncı asırda yaşasaydık. Biz de Resulullah'ın o günlerinde yaşasaydık. Mekke'de Medine'de yaşasaydık. Lüleburgaz'da değil de Allah bizi o çağda ve o mekanda yaşasaydı. O zaman biz de onlardan biri olabilirdik. Eğer böyle diyorsanız bu bir bahanedir. Bizi bu çağda ve bu mekanda yaratan Rabbimizdir. Bizi bu çağda ve bu mekanda Yaratan Rabbimiz Bizden sahabe olmamızı istemiyor O kapı kapandı Sahabelik o asra Aitti o kapı kapandı Ve o iş bitti Ama bizden istenen şey Sahabi gibi olmaktır Bizler de istesek Onlar gibi Kur'an'ı ve sünneti Muhatap olarak doğru bir biçimde Kabul etsek kendimize ve bu manada aslında söylenen sözleri üzerimize alsak. İman adına biraz daha kendimizi zorlasak. Biraz irademizin hakkını versek. Biraz hedeflerimizin kalitesini yükseltsek. Biraz evlerimize hanelerimize sahip çıksak. Biraz izlediklerimizi yani gözümüzün baktıklarına dikkat etsek. Biraz kulağımızın duyduklarına dikkat etsek. Biraz dilimizin konuştuklarına dikkat etsek. Vallahi şu topluluk içerisinde de Mus'ab gibi muallimler, Nesibe gibi anneler, Zeyd gibi babalar, Abdullah gibi abiler, Habib gibi kardeşler olacak. Benim duam o. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, 3 kişinin duası Allah katında makbuldür. Haşa ben duası makbul olan biri değilim ama... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi vermiş alır başıma koyarım. Nedir o üç tane dua? Zulme uğradığı zaman mazlumun duası. Yolculuktan dönüp evine varana kadar yolcunun duası. Ana babanın evladına duası. Bu üç duaya Resulullah kefil. Allah o üç duaya icabet ediyor. Şimdi ben de yolcuyum ya misafirim. Size söz. Size Allah adına söz veriyorum. Eve varana kadar size dua edeceğim. O halde siz de şimdi benim söylediklerimi ne olur üzerinize alın. Beş tane cümle size emanet edeceğim. Muallim olmak için, ana olmak için, baba olmak için, abi olmak için, kardeş olmak için. Siz de üzerinize alacaksınız. Bir muhasebesini yapacaksınız. İnşallah Allah sizden ve sizin nesillerinizden... Sahabenin hasbiliğinde yiğitler çıkaracak Mesajları birer birer veriyorum Tane tane okuyorum Yavaş yavaş okuyorum yazanlara kolaylık olsun diye Bir Muallim olmak Hazreti Musab gibi inandığını yaşamak Yaşadığını anlatmak ile olur Tebliğin sadece sözle değil Hal ile olduğunu unutma ki Gerçek manada temsiliyet makamının hakkını yerine getirmiş olabilesin. Bir daha tekrar edeyim mi? Muallim olmak, Hazreti Musab gibi inandığını yaşamak, yaşadığını anlatmak ile olur. İnandığını yaşamak, yaşadığını anlatmak. Niye sözümüz itibar görmüyor? E az yaşıyoruz, çok konuşuyoruz. Rivayet çok bizde ama riayet az. Şöyle böyle diyoruz bir sürü şey anlatıyoruz. Ama buradan çıkınca hayatlarımıza bir şey intikal etmiyor. Musab öyle miydi? Haşa. Az konuşur öz konuşurdu. Ne konuşursa da yaşardı. Yaşamadığı hiçbir şeyi anlatmadığı için. Hazreti Musab gerçek muallimdi. Tebliğin sadece sözle değil. Hal ile olduğunu unutma ki, Gerçek manada, Temsiliyet makamının hakkını, Yerine getirmiş olabilesin, Allah bize gerçek manada, Temsiliyeti tattırsın, Anne olmak, ikincisi. Hazreti Nesibe gibi evini medrese, Evladını talebe, Müfredatını Kur'an olarak belirlemekle olur, Evin sofralarının, Suffanın şubeleri olduğunu unutma ki Sahabe hasbiliğinde evlatların anası olabilesin Allah bütün analarımızı öyle kılsın inşallah Bir daha söylüyorum Anne olmak Hazreti Nesibe gibi Evini medrese Evladını talebe Mifradatını Kur'an olarak de olur Evin sofralarının Suffanın şübelerini olduğunu unutma ki sahabe hasbiliğinde evlatların anası olabilesin İnanın bu işin yolu bu analarımız ne olur temsiliyetin çok önemli olduğunu hiçbir zaman unutmayın bazen şikayet ediyorsunuz ya çocuklarımıza namaz diyoruz dinlemiyorlar tesettür diyoruz dinlemiyorlar Kur'an diyoruz dinlemiyorlar bakın ben size bir yol göstereyim sahabeden bir yol göstereyim namaz demeyin Namazı yaşayın olsun bitsin. Yassı namazı. Bakın sabah namazına kadar yolu var değil mi? Siz de televizyonda bir dizi film izliyorsunuz. Ya da erkekler bir maç izliyor haber izliyor ne izliyorsa. Minareden ezanın sesi eve uzanır uzanmaz. Bir ana bir baba anında oturuşunu düzeltirse nasıl oturuyorsa. Ezana hürmet bizim dinimizden. Şimdi bunlar hayatımızdan çıktığı için halimiz böyle. Bir anda kalktık oturduk. Ya da anında lavaboya koştuk. Anında abdestle buluştuk. Anında seccadeyle buluştuk. Çocuk bizi gördü. İş bitti. Biz namazı anlattık. Şimdi bakın şu yavrumuz koşuyor ya. Belki bazılarınız rahatsız oluyorlar. Ben olmuyorum. O yavrumuz beni en iyi dinleyendir. Ben biliyorum. En iyi yıllar sonra o diyecek belki gelecek 20 yaşına 20 yıl sonra bugünü hatırlayacak ve bugün benim söylediğim bir söz onun yüreğinden diline dökülecek çocuklar böyledir biz eskiden analarımızdan babalarımızdan bunu gördüğümüz için bazı şeyler yüreklerimiz ekildi ama şu anda biz anne ve babalar olarak bunu yapmıyoruz farkında mısınız? Peygamber aleyhissalatü vesselamın adı anılıyor ne kadar seviyorum ben onu B büyük ihtimalle bu analarım hep öyledir benim anam da öyleydi Allah rahmet eylesin okuma yazma bilmeyen bir kadındı ama Resulullah'ın adı anıldığı zaman sesi titrer gözü şöyle bir titrer dilinden bir şeyler dökülür elini de şöyle göksüne koyardı bitti benim için aslında ben oradan aldım peygamber sevgisini ve sevdasını Dolayısıyla annelerimiz ve babalarımız evleri böyle bildikleri anda çocuklarına talebe nazarıyla baktıkları anda ama işin sadece söz boyutuyla değil hayat boyutuyla örnek olabileceklerini unutmadıkları anda Allah'ın izniyle bizim evlerimizde bir başka evler olacak. Rabbim onu nasip etsin bizlere. Şimdi de sözün babalara baba olmak. Hazreti Zeyt gibi kendini ve aileni yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından korumaya çalışmakla olur. Yeryüzünün bütün çocuklarının hidayet beklediklerini unutma ki onlara yandıkça kapanmayan amel defterlerinin sahibi olabilesin. Bir daha söyleyeyim mi babalar bir daha söyleyeyim. Çok önemli şeyler söylüyor aslında bu sözler benim değil bu sözlerin bir cümlesi Kur'an'ın ayeti geri kalan da Resulullah'ın bir hadisi ben birleştirdim bir cümle olsun da zihinlerde biraz daha rahat kalsın diye. Baba olmak Hazreti Zeyt gibi kendini ve aileni yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından korumaya çalışmakla olur. Yeryüzünün bütün çocuklarının hidayet beklediklerini unutma ki onlara yandıkça kapanmayan amel defterlerinin sahibi olabilirsin. Sakın deme ki çocuk terbiyesi ananın işi. Evet ananın önemli bir fonksiyonu var onu söyledim. Ama çocuk terbiyesi Kur'an'a göre babanın işidir. İnanmıyorsan aç oku tahrim süresi 6. ayetini. Tahrim suresi 6. ayeti babalara söylüyor anaya bir şey söylemiyor. Direkt babaya söylüyor. Ve orada söylüyor ki sen Kur'an kursuna gönderdin. İyi bir koleji okula gönderdin. İmam Hatip'e gönderdin. Yurda gönderdin. iyi bir hocaya teslim ettin işin bitti. Hayır. İşin yeni başladı. Çocuğun 50 yaşına gelse sen 80 yaşında olsan yine sen babasın yine o evlat. Unutma Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'a yandığı zaman yaşı bine doğru yürüyordu. Bin yaşında bir baba kaç yaşında bilmiyoruz oğlu oğluna yanıyor. O halde sen 50 yaşında olsan 70 yaşında olsan 80 yaşında olsan namazsız evladına yanmalısın. Onun için yüreğin yanmalı. Asla beddua dilinden çıkmamalı. Duanın ne kadar önemli olduğunu söyledim. Dua dua yakarmalısın. Yeryüzünün başka çocukları için uğraşmalısın. Lüleburgaz'da hiçbir tane namazsız çocuk kalmamalı diye dolaşmalısın, yanmalısın, coşmalısın. Onun içinde dua edip bu manada sorumluluğu yerine getirmelisin. Bize söylenen bu. Gençler var içimizde söz onlara herkese söz var şimdi. Abi olmak Abdullah İbni Zeyd'in üzerinden. Abi olmak Hazreti Abdullah gibi cihadı ve mücadeleyi hayatının esası olarak edinmekle olur. Allah yolunda gayret göstermenin ve hizmet edebilmenin şereflerin en büyüğü olduğunu unutma ki çağın mücahid ve muvahitlerinden olabilesin. Allah bizleri de mücahitlerden ve muvahitlerden saysın inşallah. Beşincisi kardeş olmak. Hepimiz şimdi kendimizi buna muhatap sayalım. Kardeş olmak Hazreti Habib gibi ihsan şuuruna ermek, ihlası en büyük hedef edinmek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 Bedeninden parçalar koparılırken bile Muhammedun Resulullah diyebilecek kadar insana aşk ve sevda kazandırttığını unutma ki Ölümlerin en güzeli olan şehadet mertebesine sahip olabilirsin Çok şey söylenir ama bir şey söylemeyeyim sadece bir daha tekrar edeyim Siz biraz üzerinde durun inşallah Kardeş olmak Hazreti Habib gibi İhsan şuuruna ermek, ihlası en büyük hedef edinmek ve peygamber sevgisini imanın bir parçası olarak kavramakla olur. Marifetin bedeninden parçalar koparırken bile Muhammedun Resulullah diyebilecek kadar insana aşk ve sevda kazandırttığını unutma ki ölümlerin en güzeli olan şehadet mertebesine sahip olabilesin. Allah bizi de o mertebenin sakinleri kılsın inşallah. Benim aziz ve kıymetli kardeşlerim sizi bir daha Uhud'a getireyim sonra bir daha getireyim Lüleburgaz'a sözümü de bitireyim. Ne dedi Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Uhud'da Nesibe anamız o kahramanca kameti ortaya koyunca onu övdüğü zaman o müjdeyi Abdullah İbni Zeyd anasına getirince koştu Nesibe anamız. Ya Resulallah dua et dedi. Ben sana cennette komşu olayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da açtı ellerini ve dua etti. Allah'ım dedi Nesibeyi ve ehli beytini cennette bana komşu eyle. Sizin adınıza sizi de katarak şunu söylüyorum. Allah'ım. Lüleburgaz'da biz bugün senin peygamberinin çok sevdiği ve Uhud'un meydanında kan revan halindeyken dua ettiği nesibenin adına bir meclis kurduk. Bizi nasıl bu meclisi kurmaya muvaffak kıldınsa onun duada istediği senin de dua ettiğin o sofraya o cennet sofrasına o asil asıl sofraya Bizi de kavuştur ya Rabbi Bizi de nesibe anamıza komşu et ya Rabbi Nesibeye komşu olmak Resulullah'a komşu olmaktır Allah'ım bizi bu komşuluktan geri bırakma Amellerimize ihlas ver İhsan şuurumuzu ziyadeleştir Ferasetimizi arttır Basiretimizi arttır Düşmana fırsat verme Zalimlere fırsat verme Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara fırsat verme Karanlık kapılar ardında, ardında Karanlık hesaplar yapanlara fırsat verme Bizi birbirimize sevdir ya Rabbi Bizi birbirimize sevdir ya Rabbi Bizi birbirimize sevdir ya Rabbi O sevgiyle de bizleri cennete erdir ya Rabbi Cennetine kavuştur ya Rabbi Cemalinle mükafatlandır ya Rabbi Burada şu duaya amin diyenlerin nesillerini ve nefislerini cehennem azabından خلاص eyle ya Rabbi. Kurtuluşlarını sağ ellerinden, alanlardan et ya Rabbi. O bahtiyarlardan kıl bizi ya Rabbi. Bizi bir araya topla o güzel günde ve o gün o günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüreklere derman olan o güzel sözlerini dinlemeyi Hepimize nasip eyle ya Rabbi ve sallallahu ala Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed ve ahri dawana en elhamdülillahi rabbil alemin. el fatiha